Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bütün bu genel uyarılardan sonra ailenin oluşması için yapılması gereken ilk adım, atılması gereken ilk adımı yani eş seçimini işlemek istiyorum. Öncelikle bu konuya Hz. Peygamber'in ünlü bir hadisiyle girmek isterim. Çöplükte yetişmiş gülden sakınınız. İnsan yaşamının devamı için mutlaka ötekine ihtiyaç vardır. Öteki olmadan yaşamın devamı mümkün değildir. Sağlıklı bir ailede eş seçiminde en doğru yöntem karar merkezinde evlenecek kişinin bulunduğu bir istişare mekanizmasıdır. Sağlıksız ailelerde evlenecek olanın eş seçme konusunda hiçbir tercihi ve sözü olamaz. Bu tür bir seçimle kurulan yeni bir yuva, genellikle yeni bir sağlıksız aile daha kurmak anlamını taşır. Eş seçimini insanın yerden bitmiş gibi ailesini süreçlerin hiçbirine dahil etmeden yapması nasıl riskli ve ifrat bir tavırsa, ailenin kendisini çocukları adına tek karar merci yerine koyarak evlenecek olan çocuğunu devre dışı bırakması da o kadar riskli ve tefrit bir davranıştır. Eş seçiminde son söz mutlaka yuvayı kuracak kişilerin olmalıdır. Çünkü evlilik iki insanın ömür boyu birlikte yaşama iradesini beyan etmeleri ve bu irade beyanını nikahla bir sözleşmeye dönüştürmeleridir. Sözleşmenin ana tarafları olmadan onlara bir tercihi dayatmak başta sözleşme hukukuna aykırı davranmaktır. Eş seçiminde temel değer birlikte yuva kurmayı düşünen çiftlerin karşılıklı mutluluklarıdır. Bu mutluluğun sağlanmasında duygu birinci önceliğe, düşünce ikinci önceliğe, eylem üçüncü önceliğe sahiptir. Bir başka ifadeyle inanç ve sevgi önce gelir. Onun ardından bilgi ve bilinç gelir. En sona ise fizik ve görünüş gelir. Karı koca adayları birbirlerinin yüreklerinde bıraktıkları ize, zihinlerinde bıraktıkları imaja bakarak karar vereceklerdir. Bir kimsenin seçeceği eşte aradığı özellikler, o kişinin evliliğe yüklediği anlamda ifadesini bulur. Bu da kişinin kendisini ne olarak gördüğüyle alakalı bir şeydir. Kişi eğer sağlıklı bir ailede yetişmişse, kendisini özgün, sorumluluk şuuru taşıyan ve kendisiyle barışık bir insan olarak görecek ve aradığı eşte de aynı özelliklerin olmasına dikkat edecektir. Eş seçiminde denklik esastır. Birbirine denk sosyal, kültürel ve psikolojik yapıda olanlar kolay iletişim kurarlar. Bu denklik öncelikle frekans denkliği ya da uyuşması anlamında alınmalıdır. Aynı frekanstan olanlar, iletişimde zorlanmayacaklar ve birbirlerini çok çabuk anlayacaklardır. Bunun dışında, denklik konusunda ikinci ölçü ahlaki denklik olmalıdır. Bu da Kur'an'ın ifadesiyle, ahlaklı ve erdemli erkeklerin ahlaklı ve erdemli kadınlara, ahlaksız ve erdemsiz erkeklerin ahlaksız ve erdemsiz kadınlara eş olması anlamını taşır. Eş adayında özgün değer arayınız. Bu da ahlaktır. Hz. Peygamber'in şu tavsiyesi yalnızca eş ararken değil, aslında birebir ilişkiye girilecek her insanda aranması gereken temel özelliği vermektedir. Eş, güzelliği, malı, soyu ve ahlakı nedeniyle tercih edilir. Sen ahlakı güzel olanını tercih et. Ahlak kişilikten bağımsız değildir. Bu nedenle seçtiğiniz eşin sağlıklı bir kişiliğe, şahsiyete sahip ol olmadığına bakınız. O halde sağlıklı şahsiyet kimdir? Sağlıklı bir kişilik, şahsiyetli, orijinal, otantik, gerçek bir kişidir. Sağlıklısız kişilik, bağımlı Maskeli, sahte ve yapmacık bireydir. Sağlıklı kişilik kendi kendisidir. Sağlıksız kişilik ise hep bir başkası olmak için can eder. Sağlıklı kişilik yüreği nükleer güç merkezi gibi bir teviye sevgi üreten, sevgi dağıtan bir şahsiyettir. Sağlıksız kişilik evham ve tutku üretip başkalarının sevgisini hovardaca tüketen bir bireydir. Sağlıklı kişilik, muhatabına ulaşmak için fedakarlık yapmaktan çekinmezken, sağlıksız birey hep muhatabından fedakarlık bekler ve sürekli içten pazarlıklıdır. Sağlıklı kişilik, yargılamadan algılamaya, mahkum etmeden anlamaya çalışır. Sağlıksız birey anlamadan yargılar ve mahkum eder. Sağlıklı kişilik cömerttir, paylaşmayı sever. Sağlıksız birey cimridir, insanlara sırtı dönüktür ve paylaşmaz. Sağlıklı kişilik şefkat ve merhametlidir. Sağlıksız bireyin davranışlarını öteki ya da el belirler, içeriden gelen şefkat ve merhamet hissi değil. Sağlıklı şahsiyet şartlı, şartsız sever, sağlıksız birey şartlı sever. Birincisi sana ihtiyacım var, çünkü seni seviyorum der, ikincisi ''Seni seviyorum, çünkü sana ihtiyacım var.'' der. Sağlıklı şahsiyet duygularının farkındadır ve onları kontrol altında tutmasını bilir. Sağlıksız birey duygularının seline kapılmıştır. Kontrol altında tutamaz. Sağlıklı şahsiyet kendine saygı duyan kimsedir. Sağlıksız birey kendine saygısını yitirmiş, dolayısıyla başkalarına da saygı duymayan bireydir. Sağlıklı şahsiyet duyguyla düşünceyi, kalple kafayı birlikte barındırır. Sağlıksız birey ya mantıksız bir duygusallık ya da sezgisiz ve sevgisiz kuru bir mantıkla hareket eder. Sağlıklı şahsiyet hayatın dört mevsiminin olduğunu bilir ve her mevsimin güzelliğini keşfederek mutlu olmanın yollarını arar. Sağlıksız birey hayatın bir tek mevsimden ibaret olmasını ister ve diğer mevsimleri, yani hayatın gerçeğini inkar ederek mutsuzluğunu elleriyle davet eder. Sağlıklı kişilik özgün davranır, tahkik eder ve üretir. Sağlıksız birey taklit eder, körü körüne gider ve tüketir. Sağlıklı şahsiyet öz yapar, tevbe gibi yapar öz eleştiriyi. Sağlıksız birey kendi kendine öz yapamadığı gibi, başkalarının kendisini yapıcı bir biçimde eleştirmesine de tahammülü yoktur. Sağlıklı şahsiyet inandığı şeye samimi ve tam olarak inanır ve inancının gereklerini yerine getirir. Sağlıksız birey ya inanmaz, ya inancında samimi değildir ve sürekli kuşku ve tereddüt üretmektedir. Ya da inancıyla hayatı birbirini yalanlayacak denli çift kişiliklidir. Sağlıklı şahsiyet kendisine bahşedilen güç ve yeteneklerin çok iyi farkındadır ve onları tam olarak kullanmaya bakar. Güvenir ve güvenilir. Dost olur ve kendisiyle dostluk kurulur. Sağlıksız birey gücünün farkında değildir. Bu nedenle de ne kendisine ne de başkalarına güvenir. Ne dost olur ne de kendisine dost olur. Sağlıklı şahsiyet hayatın gerçeklerini kabullenir ve hayatı sadece kendisinin yönlendirmediğini, onu yönlendiren üstün ve aşkın bir iradenin olduğunu bilir. Ve o irade önünde acziyetini kabul edip sınırlarını tanır. Sağlıksız birey hayatı sürekli kontrol altına almaya çalışır. Onu denetleme ve mükemmel kılma arzusundadır. Bu nedenle de kendi sınırlarını bilmez. Haddi aşar. Beceremeyeceği yüklerin altına girer ve sürekli mutsuz olur. Sağlıklı şahsiyet zengin bir iç aleme sahiptir. O dünyada kendi sınırlarına da Başkalarının sınırlarına da yer vardır. Sağlıksız bireyin iç dünyası kısırdır. Ne başkalarının sırrını tutabilir, ne kendi sırrını. Sağlıksız ve sağlıklı bireyi ele aldıktan sonra, işte bu iki birey ya da iki şahsiyet ki bireyi şahsiyetin karşısına yerleştirdiğimin farkına varmışsınızdır. Bireyle şahsiyet, birbirinin karşısında duran iki farklı tipoloji. Onun için Batı modernitesi birey yapmaya çalıştı insanları. Bireyleştirdi. Onun insan tipi, insan prototipi bireydir. İslam'ın ideal insan tipi ise şahsiyettir. İşte Evlilik iki şahsiyet arasında kurulan bir müessesedir. Ve bu müessese ilk defa bir sözleşmeyle başlar. Bu sözleşmenin özel ismi nikahdır. Nikah sözleşmesine sadık olunuz sevgili dostlar. Nikah iki kişiyi karı koca eden bir sözleşmedir. Bu sözleşme her iki tarafa da farklı fakat eşit haklar verir. Ve sorumluluklar yükler. Nikahtan doğan hakları kullanmak, sorumlulukları yerine getirmekle mümkündür. Çünkü her hak bir sorumluluğu, her sorumluluk bir hakkı getirir. Haklar ve sorumluluklar karşılıklıdır. Sorumluluğu üstlenen, üstlendiği sorumluluk oranında hak kullanır. Sorumluluk hep bir tarafın, haklar da hep diğer tarafın ise, bu sözleşme adil bir sözleşme değildir. Nikah bir sözleşmedir fakat sıradan bir ticaret sözleşmesine indirgenemeyecek kadar yüce bir sözleşmedir. Bu sözleşme ibadet niyetiyle yapılırsa evlilik baştan sona ibadete dönüşecektir. Nikahta keramet vardır. Evet, asırların inbiğinden damıtılarak gelen bu atasözü, aynı zamanda toplum ve tarihin vicdanının bir sesidir. Bu sesi dinlemeyenler sadece dinen değil toplum vicdanında da mahkum edilirler. Edilmelidirler. Nikah da her sözleşme gibi karşılıklı rızaya dayanmak zorundadır. Karşılıklı rızaya dayalı olmayan anne, baba ya da çevrenin zoruyla kurulan evlilikler, ya uzun ömürlü olamamakta ya da sen bir yana, ben bir yana, yan yana diyebileceğimiz gönülsüz ve yük olan zoraki bir beraberliğe dönüşmektedir. Nikah sözleşmesi iki ayrı hayatı ebediyen birleştirmek için yapılır. Nikahla birleştirilen iki ayrı hayat, artık et ve tırnak, tohum ve toprak, dil ve dudak, dal ve yaprak gibi iççe geçmek, bir olmak ve bütünleşmek durumundadır. Bu bir aşıya benzer. Eğer asli bir uyuşmazlık yoksa, bu aşı zamanla tutacak ve meyvesiz ağaç, cins meyveler veren bir ağaca dönecektir. Nikah aynı zamanda bir ilandır. İki bireyin bundan böyle toplumun huzuruna aile olarak çıkacaklarının ilanı. Bu nedenle nikah gizli değil açık olmalıdır ki nikah sözleşmesinden doğan hakları kullanan tarafların içinde yaşadıkları toplumda saygınlıklarına bir gölge düşmesin. Nikahın düğünden çok önce yapılması meşru fakat tercihe cayan bir davranış değildir. Nişanlılık dönemindeki bekleyişin insana verdiği unutulmaz lezzeti ve gizemi yok edebilir. Nişanlılık döneminde düğün ya da nikahı bekleyişin insana kazandırdığı duygusal zenginliği, düğünden önce yapılan nikahı fırsat bilerek elde edilen kaçamakların hiçbirisi veremeyecek, tam tersine belki yok edecektir. Nikahın ardından eşler arası ilişkiye geçebiliriz. Sağlıklı bir aile kurmak istiyorsanız, karı-koca ilişkisini sağlıklı bir zemine oturtunuz. Sağlıklı bir ailenin temeli, eşler arasında sağlıklı ilişkiyle mümkündür. Çocukların gelişmesi için gerekli olan sağlıklı sosyal yapı ancak böyle bir ailede ortaya çıkar. Sağlıklı ilişki içine giren tarafların ilk uyması gereken kural karşılıklı birbirlerini değerli görmek ve kabullenmek. Bununla birlikte iletişim ve etkileşim kanallarını sonuna kadar açık bulundurmaktır. Kendi prensip, ilke ve ihtiyaçlarınızla ailenin prensip, ilke ve ihtiyaçları arasında makul bir denge kurunuz. Ne şahsiyetinizi aile adına feda ediniz ne de aileyi zedilecek kadar bencilce bir davranış sergileyiniz. Bunun içinde A. Uzun vadeli ve kalıcı mutlulukları, kısa vadeli ve geçici mutluluklara feda etmeyiniz. B. Aileyi oluşturan bireyler olarak kendi tavır, davranış ve düşüncelerinizden kendinizi sorumlu tutunuz. C. Aile içerisinde doğru bildiklerinizi doğru bir üslupla ve doğru zamanını kollayarak söyleyiniz. D. Ailedeki manevi atmosferi zenginleştirmeyi bencilce istek ve arzulardan önde tutunuz. Bunun verdiği iç huzuru ve dinginliği çok geçmeden tüm aile fertlerinin fark ettiğini hayretle göreceksiniz. Eşler arası ilişki, insanlar arası ilişkilerin zenginleştirilmeye en müsait olanıdır. Başka hiçbir ilişki bu kadar zenginleştirilemez. Siz dinleyenlerimin Evliliklerini test edebilmeleri ve eşleriyle ilişkilerinin zenginliğini ölçebilmeleri için tespit ettiğim şu on maddeyi aşağıya alıyorum. Eşler bu ilişkilerin kaçını gerçekleştirip kaçını gerçekleştiremediklerini tespit ederek eksiklerini tamamlayabilirler. Eşler arası ilişkiyi şu on maddeye kadar zenginleştirebilirsiniz. 1. İnsan insan ilişkisi. Bu ilişki türü her insan için olduğu gibi eşler arasında da en temel ilişki türüdür. Birçok ailede evliliğin üzerinden yıllar geçmesine rağmen evlilik bağının üzerinde yükseleceği bu temelin atılmadığını görüyoruz. Evli çiftler her şeyden önce insandırlar. Şu temel espriyi hiç unutmamalıdırlar. Evlilik kurumu insanı insanlığına yabancılaştıran bir kurum değildir. Yabancılara karşı gösterilen asgari insani tavır ve davranışı, en başta eşler birbirlerine karşı göstermekle yükümlüdürler. 2. Din kardeşliği ilişkisi. Evlilik din kardeşliğini iptal eden bir kurum da değildir. Nikah akdinin meşru kıldığı alanlar dışında, Müslümanların Müslümana yapması yasak olan şeyler, iki din kardeşi olan eşler için de geçerlidir. Zulme engel olmak, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, iftira etmemek, alay etmemek, küçük görmemek, sevgi ve şefkat göstermek, iyilikle muamele etmek vesaire gibi. 3. Sevgili ilişkisi Sevgi, evlilik binasının çimentosudur. Bu ilişkinin kurulamadığı evlilikler, zoraki birlikteliklerdir. Aile kuran eşler adeta bir müddet sonra birbirlerinin yüreğine yük olmaya, birbirimize mecburuz tavrı takınmaya başlıyorlar. Aile kurumuna savaş açan zevk, zevk perestlerin eline koz veren bu tür evlilikler, ahlaksızlığın avukatlarına evlilik aşkı öldürüyor yalanını söyletmektedir. Eğer sağlıklı bir eş seçimi yapılır ve sağlıklı bir yuva kurulursa, evlilik aşkı öldürmez. Aksine ölümsüzleştirir 4 bedeni cinsi ilişki başka hiçbir ilişki karı koca ilişkisi kadar zenginleştiremeyecek olan ilişki türüdür bu bir evlilikteki sağlıklı cinsel hayat eşler arası mutluluğun ödülüdür sağlıklı bir cinselliğin yaşanmadığı ailelerde çatışma ve huzursuzluk kaçınılmazdır. Bu maddenin ihmalinden dolayı ortaya çıkan huzursuzluklar hep başka gerekçeler altında servise sunulur ve gerçek gerekçe ya gizlenir ya da çoğu zaman fark edilmez. Yanlış bir din ve çarpık bir ahlak anlayışı verilerek rahip ve rahibeleştirilen kimi erkek ve kadınlar evlendikten sonra en doğal ve meşru bir ilişki türü olan bu ilişkiyi kendi doğallığı içerisinde gerçekleştirmekte hayli zorlandıkları görülmüştür. 5. Akraba ilişkisi. Bu kan ve nesep yakınlığı ilişkisidir. Evliliğin ortak meyvesi olan çocuklar bu ilişki türünün imzasıdırlar. Yani hısımlık ilişkisi diye Anadolu'da bilinen ilişki. Eşler birbirleri için çocuklarının ana babasıdırlar. Toprak tohumla birleşip sarmaş dolaş olarak çocuk biçiminde meyveye durmuştur. İki ayrı varlık çocuklarda tevhid olmuştur adeta. 6- Dost ilişkisi. Evliliği kanatlandıran ve zenginleştiren bir, bir ilişki türüdür. Herkes karı koca olur ve fakat her karı koca birbirlerinin dostu olamaz. Bunu becerebilen eşler evliliği taçlandırmanın yolunu bulmuşlar demektir. Eşler arasında bu tarz bir ilişkinin kurulması, Evliliğin standartların üzerinde oluşunun bir işaretidir. Hazreti Hatice ile Hazreti Peygamber arasındaki ilişkide işte bu zenginliği görüyoruz. 7. Arkadaş ilişkisi. Eşler birbirleri için arkadaşlık açısından üç halde değerlendirilebilirler. Birinci hal birbirleri için ya hastalık gibidirler ki bu durumda birbirleriyle arkadaşlıkları zora gidir. Başa çıktı bir kere mantığıyla sürüklenen evlilikler buna örnektir. İkinci hal, ya ilaç gibidirler ki bu arkadaşlık türünde eşler birbirlerine lazım oldukça sığınır, arkadaşlık yaparlar. Üçüncü ve ideal hal ise gıda gibi arkadaşlık ilişkisidir ki bu ilişki türü arkadaşlık ilişkilerinin en gelişmişidir ve birbirlerini sürekli desteklerler. Gıda gibi arkadaşlık kuran eşler birbirlerinin yüreğine yük olmazlar, yakıt olurlar. 8- Sırdaş ilişkisi. Bu ilişki insanı yalnızlıktan kurtarıp ona sırrını paylaşacak birini bulmuş olmanın iç huzurunu kazandırır. Her karı koca birbirinin sırdaşı olamamakta, sırlarını açacak aile dışı bireyler aramaktadırlar. Bu da kimi zaman aile sırlarının ağızlarda sakız olmasına, ve ailelerin dağılmasına neden olmaktadır. Sırlarını birbirleriyle paylaşamayan eşler daha başka nelerini paylaşabilirler ki? 9. Yoldaş ilişkisi Bu dava arkadaşlığı ilişkisidir. Ki aynı amaç uğruna mücadele vermek, aynı gayeye koşmak demektir. Bu eşler arasında duygu, düşünce ve eylem birliğinin gerçekleştiğinin de göstergesidir. Bu sayede aile gayesiz değil gayeli bir aile olur ve o ailede yetişen çocuklar da ideal sahibi çocuklar olurlar. 10- Kader birliği ilişkisi Aynı akıbeti istemeleri aynı istikbale yelken açmaları anlamına gelir. Kader birliği ilişkisi dünya hayatıyla sınırlı olmayıp daha ötesine uzanan bir birliktelik arzusunu hedefler. Tabii ki bütün bu, bu ilişkilerin hepsinin bir ailede gerçekleşebilmesi için bir şey gereklidir. O da sağlıklı iletişim. Bilinçli ve sağlıklı iletişimin anlamlı hayata, anlamlı hayatta sakin ve mutmain ruh halinin gelişmesine yol açtığını. Hepimiz biliyoruz. Bunun için de özgür ortam şarttır. Özgür ortam içerisinde yapılan iletişim toplumsal sorunların çözümüne olduğu kadar kişise, kişiler arası özellikle de aile içi sorunların çözümüne de katkıda bulunur. Ailede sağlıklı iletişimin temel şartı üçtür. Birincisi muhataba saygı. Bu insan-insan ilişkisinin olmazsa olmaz şartıdır. Saygı duymadığınız, varlığını kabullenmediğiniz, önem ve değer vermediğiniz hiç kimseyle sağlıklı ve başarılı bir ilişki kuramazsınız. Nedense eşler kimi kritik zamanlarda birbirlerine insanlıkta eş ve dinde kardeş olduklarını unuturlar ve dışarıdan tanımadıkları birine karşı gösterdikleri asgari saygıyı birbirlerine karşı göstermekte cimri davranırlar. İkincisi doğal davranış. Bu yapmacık ve sentetik davranışlardan uzak durmaktan, muhatabınıza samimi ve dürüst davranmaktan geçer. Samimiyetsiz ve yapmacık davrananların ilişkisi gerçek bir ilişki değil, sentetik bir ilişki olacaktır. Sentetik ilişkiler ise sağlıksız ve her iki tarafı da aldatan çürük ilişkilerdir. Böylesine çürük bir insani ilişki üzerine değil bir aile, sıradan bir dostluk bile, bilâ edilemez. Üçüncüsü empati. Empatinin anlamı kabaca kendimizi karşımızdakinin yerine koymaktır. Olaylara ve eşyaya bir de onun durduğu yerden bakmayı denemek, muhatabımızı anlamanın en kestirme ve kesin yoludur. Mümkündür ki onun penceresinden farklı göründüğü için öyle davranmakta ya da öyle algılamaktadır. Eşler birbirlerini suçlayıp, yargılayıp, mahkum edip, infaz etmeden önce mutlaka anlaşmazlık konusu olan şeye bir de karşı pencereden bakmayı denemeli ve kendisini muhatabının yerine koyabilmelidir. Ailede sağlıklı bir iletişim için kesinlikle şu dört soruya doğru cevap vermeniz gerekir. Ne söyleyeceksiniz? Ne zaman söyleyeceksiniz? Nerede söyleyeceksiniz, nasıl söyleyeceksiniz? Bir doğrunun sadece doğru olması yetmez. O doğrunun doğru bir zamanda, doğru bir yerde, doğru bir kişiye ve doğru bir üslupla söylenmesi gerekir. Eğer bunlardan biri yanlış olursa, söylediğiniz doğrunun doğru olması etkili olmasına yetmediği gibi, sizin muhatabınızla iletişim kurmanıza da yetmeyecektir. Eşler birbirlerini anlamak için dinlemelidir. Eşler arasında iyi bir iletişim öncelikle karşılıklı birbirlerini dinlemelerine bağlıdır. Yapılan bir araştırma insanların birbirlerinin söylediklerini yüzde yüz duysalar dahi bunun ancak yüzde 65'ini dinlediklerini göstermiştir. Duymakla dinlemek arasındaki fark işte bu. Eşler birbirlerini tuzak kurucu olarak dinlememelidir. Yani konuşsun da konuştuğu sözler arasından hataları bulup onu bozayım. Maksadıyla dinleme tuzak kurucu olarak dinlemedir. Eşlerin birbirlerini dinlemeleri kadar birbirlerine meramlarını anlatmaları da büyük bir problemdir. Eşler birbirlerine söylemek istediklerini muhatabının dinlemeye ve anlamaya en uygun zamanını kotlayarak anlatmalıdırlar. Mesajı ulaştırırken kullandığımız yanlış yöntem, Yanlış zaman ve yanlış sözcükler yanlış anlamayı peşinen getirirler. Yanlış anlaşılmak hiç anlaşılmamaktan daha kötüdür. Yanlış anlaşıldım diye sızlananlar doğru anlattıklarından emin olmalıdırlar. Eğer doğruyu doğru bir zamanda doğru bir usulle anlatmamışlarsa yanlış anlaşılmaktan şikayet etmeye hakları yoktur. Eşler, birbirlerini yanlış anlamaları için aktif dinleme adı verilen yöntemi kullanmalıdırlar. Aktif dinleme, dinleyen kimsenin dinlediğinden anladığı şeyi tekrar edip doğru anlayıp anlamadığını muhatabına onaylatmasıdır. Eşler kesinlikle ilişkiyi sorgulamadan ilişki düzeyini sorgulamalıdırlar. İlişkiyi sorgulamadan ilişki düzeyini sorgulamak. Bu önemli dostlar. İlişkiyi sorgulamak, yani... Seninle evlenmeli miydim demek evliliğin temellerini sorgulamaktır ve yanlıştır. Onun zamanı geçmiştir. Bunu sorgulayacağı zaman evlenmeden önceki zamandı. İlişki düzeyini sorgulamak ise mesela ilişkinin resmi mi, samimi mi olduğunu sorgulamaktır. Bu ilişkide yanlış giden noktaların tespitinde ve tamirinde yararlı bir davranıştır. Evlilikte beden dilinin kullanılması kimi zaman sözden çok daha etkili olabilir. Omuza konan bir el, sevgi üzerine atılmış bir nutuktan daha etkilidir. Yüz ve göz ifadeleriyle anlatmak istediğinizi hem de risksiz olarak sözden daha etkili anlatabilirsiniz. Fakat eşler arasındaki iletişimde en etkin yöntem sevginin diliyle konuşmaktır ve sevginin kulağıyla dinlemektir. Zihnin mesajı sözle, yüreğin mesajı özle iletilir. Yüreğiyle ve yüreğinden konuşanın sözü muhatabın yüreğine işleyecektir. Çünkü söz konuşanın neresinden çıkarsa dinleyenin orasına varır. Yamuk bakan baktığı her şeyi yamuk görecektir. Baktığında yamukluk olmasa dahi o halde önce kişinin baktığını değil bakışını düzeltmesi gerekir. En düzgün bakış kalp gözüyle gerçekleştirilen bakıştır. Mesajı veren kaynak, mesaj verilen hedef birimdir. Kaynak hedef birime birden fazla kanalla mesajını ulaştırabilir. Karı-koca ilişkisi, tüm insanlar arası ilişkiler içerisinde en çok kanalla iletişim kurabilme imkanına sahip tek ilişkidir, demiştik. İşitme kanalı, dokunma kanalı, görme kanalı, Tatma kanalı, koklama kanalı ile iletilen mesaj, hedef birimin kulağı, burnu, gözü, eli, dili ve tüm bedeni aracılığıyla alınacak ve karşı mesajlar verilecektir. İyi bilinen bir gerçek var ki, iletişimde kanal sayısı arttıkça iletişimin etkisi de artar ve kaynak hedef birime ulaşmak istediği, ulaştırmak istediği mesajı daha yoğun bir biçimde verir ve hedefine daha kestirme yoldan ulaşır. Sağlıklı bir iletişim için eşler birbirlerini yargılamamalıdır. Eğer bir kimse eşinin ses tonundan, davranışlığından yargılandığı hissine kapılırsa, anında savunmacı bir tavır alarak tüm savunma mekanizmalarını refleksif bir biçimde çalıştıracaktır. Eşinize bugün ne yaptın? Ya da namazını kıldın mı gibi normal ve sıradan bir soru karşısında, şunu yaptım, ya da kıldım henüz kılmadım gibi normal cevaplar yerine bir sürü sayıp dökmeler geliyorsa burada ya sorulan soru sen seni gidi seni sen yine ye yemek yapmadın ya da yine namazını geç bıraktın şeklinde peşin fikirle ve yargılayıcı bir amaçla sorulmuş ya da böyle sorulmadığı halde eşiniz bunu böyle algılamıştır sevgili dostlar bu açıklamaların ardından aile elbette ki insanların oluşturduğu bir kurumdur. İnsanların olduğu yerde mutlaka farklılıklar vardır. Farklılıkların olduğu yerde mutlaka anlaşmazlıklar, tartışmalar olacaktır. İyi aileler içerisinde hiç tartışmanın yaşanmadığı değil, tartışmaların Çözülebildiği ailelerdir. Onun için de aile içi tartışma ve bunların çözüm yöntemi nelerdir sorusuna cevap aramaya çalışacağım. Sağlıklı aile içerisinde hiçbir tartışmanın yaşanmadığı aile değildir dedim. İnsanların birlikte yaşadığı bir yerde tartışma ve hatta kimi zaman çatışma kaçınılmazdır. Özellikle bu birliktelik yakın ve uzun süreli ise tartışma daha da normal hale gelir. Sağlıklı aile tartışmaları çözümlemeyi bilen, anlaşmazlıkları hallü edecek kuralları olan ve aile bireylerinin adı konmuş ya da konmamış olan bu kurallara uyduğu ailedir. Aile içi tartışma ve çatışmaları çözmek istiyorsanız maskelerinizi çıkarıp gerçek yüzlerinizle görüşünüz ve görününüz. Maskeler problemi ortaya koymayı güçleştiren, tartışmayı çözümsüzlüğe mahkum eden bir işlev görürler. Taraflar tartışmada gerçek yüzlerini değil de maskelerini kullanırlarsa, onları uzlaştırmak ve problemi çözmekten söz etmek, maskeleri uzlaştırmaktan söz etmek demektir. Bu da gerçekte hiçbir şeyin çözümlenmediğini gösterir. Maskeler başta sağlıklı iletişimi yok eder maskeli kişilik her yerde ve herkes için kötüdür. Fakat ailede daha bir sırıdır. Çünkü birbirlerine aile olacak kadar yakın olan kişiler eğer ailenin diğer fertlerine karşı maske takıyorlar onlara gerçek yüzlerini göstermiyorlarsa bir müddet sonra o kimseler gerçek yüzlerini unuturlar. Bu kişilik sapması anlamına gelir. Ortada dolaşan gerçek bir şahsiyet değil, sentetik ve yapay bir bireydir ve yapar yapay bir bireyle Hiçbir problemi sahici bir biçimde halledemezsiniz. Aile içi çatışmadan korkmayınız. Aile içi iletişimsizlikten korkunuz. Çünkü sağlıklı bir iletişimin çözemeyeceği ihtilaf yoktur. Sağlıklı iletişim tartışan tarafların birbirlerine karşı hem etken hem de edilgen olmalarıyla mümkündür. Bu da kendini ve muhatabını ciddiye alanların kendine ve muhatabına değer verenlerin yapabileceği bir şeydir. Aile içerisindeki anlaşmazlığı birbirlerini kırmadan, yaralamadan çözen çiftler, sağlıklı aileyi oluşturmuşlar demektir. Anlaşmazlık kimi zaman ciddi, kimi zamanda basit meselelerden çıkabilir. Öncelikle anlaşmazlık noktasını doğru ve iyi tespit etmek gerekir. Anlaşmazlık noktasının doğru tespiti, muhatabın ne söylemek, yapmak istediğinin doğru bilinmesinden geçer. Bu da kişinin niyeti dışarıda tutularak anlaşılacak bir husus değildir. O halde önce niyet ve amaç öğrenilmelidir. Bazen niyet ve amacını öğrendiğinizde önce muhalefet ettiğimiz bir kişiye biz de rahatlıkla katılıp ha eğer bu niyetle söyledinse iş başka ya da öyle mi? Eğer bu amaçla yaptınsa o zaman ben de seninle birlikteyim dediğimiz olmuştur. Özellikle eşler arasındaki duygusal bağ, kimi zaman iki insan arasındaki iletişimin en değer, en temel ölçüsü olan niyet ve amaç, gerçeğinin unutulmasına, es geçilmesine yol açar. Duygu ve düşüncelerinizi abartmadan ve azaltmadan olduğu gibi ortaya koyunuz. Bu kendine güveni ve saygısı olan insanların yapabileceği bir şeydir. Kendine güvenen ve saygı duyan biri mutlaka muhatabına da güvenecek ve saygı duyacaktır. Bunun zıttı kendine güvenmeyen ve saygı duymayan hastalıklı bir kişiliktir ki bu tip ya sadece edilgen ya da sadece etken olarak ortaya çıkar. Eğer edilgense kendilerine güvenleri olmadığı için hep peşinin haksız olduklarını, zaten hiçbir zaman da haklı olamayacaklarını zannederler ve böylesine bir aşağılık duygusu içindedirler. Onun içinde muhataplarını hep onaylar Haklı olsun, haksız olsun ona pısırık ve edilgen tavırlarıyla cesaret verirler. Onurlarının çiğnenmesine izin verirler ve kendilerini böyle cezalandırmış olurlar. Eğer bu tip etkense kendinden başka kimseye değer vermez. Kendi söylediğinden başka doğru olmadığını zanneder. Saldırgandır. Bu nedenle de haklı haksız demeden muhataplarını ezmeye, onları mat etmeye bayılır. Bundan zevk alır. Sağlıklı bir ailede karı koca öncelikle birbirlerinin insani haklarını garanti altına almışlardır. Ezmek ya da ezilmekten iki taraf da zevk almaz. Çünkü tartışmanın amacı ezmek ya da üstün çıkmak değil, en doğru ve makul olanın gerçekleşmesidir. Bu nedenle de baskı değil ikna, çatışma değil uzlaşma, saldırı değil bildiri ve iletişim üzerine oturur. Aile bireyleri birbirlerine karşı hatayı büyültüp meziyeti küçülten dürbünler kullanmamalıdırlar. Ben bunlara şeytan dürbünleri adını veriyorum. Bu dürbünü şeytan kimin eline tutuşturursa, o muhatabının hep kötü yanlarını görecek, güzel yanlarını hep göz ardı edecektir. Bu noktada hakimlerin yani hikmet sahibi güzel insanların ahlaki bir tavsiyesini hatırlamakta yarar var. Senin başkalarına yaptığını yaptığın kötülüğü ve başkalarının sana yaptığı iyiliği büyük gör. Senin başkalarına yaptığın iyiliği ve başkalarının sana yaptığı kötülüğü küçük gör. Bu ahlaki fazilettir. Bu kadarını yapamayan en azından çıplak gözle bakmayı becerebilmelidir. Sorunları şimdiki bağlam içerisinde ele alınız ve eski defterleri karıştırmayınız. Bu tutum eşler arasındaki anlaşmazlığın çözümlenmesinde son derece kolaylaştırıcı bir işler görecektir. Aksi bir durum meseleyi çözümsüzlüğe mahkum etmek olacaktır. Sözün burasında eşinden hoşlanmadığı bir söz işiten kimse eğer 20 yıllık evliyse, bütün bu yıllar boyunca eşinin kendisine söylediği hoşlanılmayan sözler defterini açıp bir bir saydığını düşünelim. Bu durumda karşı taraf da aynı yanlışa düşerek kendisini savunmaya kalkacak ve tüm eski ve görülmemiş hesaplar masaya yatırılacaktır. Bu masadan her iki tarafında hiçbir hesabı görmeden fakat görülmemiş eski hesaplara bir yenisini daha ekleyerek kalkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Oysa eşinden hoşlanmadığı sözü işten kimse "Falan zaman da şunu demiştin." diye söze başlamak yerine "Bu sözü bana niçin için söyledin?" diye başlasa problemi şimdiki bağlam içerisinde ele almış ve tartışmayı çatışmaya dönüştürmeden çözümü kolaylaştırmış olur. Karı koca arasında herhangi bir taraf sürekli nasihatçı, diğer tarafta sürekli nasihat dinleyen pozisyonda olmamalı. Her iki taraf da birbirlerinin nasihat ve öğütlerine açık olmalıdır. Eşler arasında rollerin böylesine adaletsiz paylaşıldığı bir ailede nasihatçıyı denetleyen bir mekanizma olmayacağına göre, o kendisini la yuhdi, hatasız ve la el, sorumsuz görmeye başlayacak bu da aileyi despotik ve baskıcı bir aile haline getirecektir. Böyle bir ailede yetişen bireyler, uyumlu evlat ya da uysal vatandaş olabilirler. Fakat kimlik ve kişilik sahibi bir şahsiyet asla. Yargılamadan duygu ve düşüncelerinizi muhatabınıza en kısa ve net bir biçimde aktarınız. Yemeğin vaktinde hazırlanmadığını düşünüyorsanız, sen sorumsuzsun ifadesi bir yargılamadır. Fakat karnım çok aç, geç kalmışsınız ifadesi duyguyu olduğu gibi muhataba iletmektir. Birinci ifade söyleyeni aile içerisinde efendi konumuna oturtur. İkinci ifade eş konumuna. O halde ailede ne olduğunuza ve ne olmak istediğinize, dahası eşinize köle muamelesi mi, eş muamelesi mi yapmak istediğinize, Öncelikle bir karar vermeniz gerekiyor. Eşler arasında duygular doğrudan ve içeriden geldiği gibi ne eksilterek ne abartarak ifade edilmeli. Doğal ve yalın olmalıdır. Şimdi bu isteğine evet dersem yarın başa çıkamam. O halde ileriye dönük olarak şimdiden çok sert tepki göstermeliyim anlayışıyla hareket etmek sağlıklı değildir. Bu anlayışta abartılmış bir tepki vardır. Eğer eşiniz abarttığınızın farkına varırsa, abartmadığınız durumlarda da tepkilerinizden aynı net bürüt farkını düşebilir. Bu da aranızda ciddi bir iletişim ve güven bunalımına yol açar. Eşler birbirlerine duygularını yalın ve net olarak aktardıkları kanaatini verirlerse, çok olağanüstü zamanlarda bu davranışın nedenli yararlı ve olumlu olduğu anlaşılacaktır. Kızılmayacak bir şeye kızarak tepki gösterenler, bir gün gerçekten kızılarak, kızarak tepki göstermeleri gerektiğinde, ya kendilerine daha şedid yollar bulacaklar, ya da çaresiz kalacaklardır. Unutulmamalıdır ki, haddinden fazla şiddet, gayedeki hikmeti yok eder. Yine unutulmamalıdır ki, Arapların o meşhur sözünde olduğu gibi, men caveze haddehu, in galebe Bir kimse haddini aşarsa, zıddına dönüşür. Konunun özü ile konuya ilişkin olmayan ayrıntılar birbirinden ayırt edilmelidir. Eşlerden birinin iki saattir seni bekliyoruz demesine muhatabının bir buçuk saat oldu diye karşılık vermesi bu türden bir karıştırma ya da saptırmadır. Ya da çocuklara şiddet kullanma diye uyaran eşe neresini kırdık diye cevap verme de öyle. Aile içi tartışmalarda aktif dinleme yöntemini uygulayınız. Aktif dinleme, muhatabınızın duygularını ve sözlerini doğru anlayıp anlamadığınızı test etmek için anladığınız şeyi ona tekrarlamak ve onayına sunmaktır. Sen bencil davranıyorsun diyen eşinize ben bencil davranıyorum öyle mi diye sormak ve öncelikle hem onun ağzından çıkanı kulağının duymasını sağlamak hem de bunu bizim kulağımızın böyle duyup, zihnimizin böyle algıladığını ona ilan edip, onaylayıp onaylamadığını test etmektir. Eşler arasında bir konu tartışılırken bir başka tartışma konusu açılmamalı ve bir tartışma bir konuya tahsis edilmelidir. Eşlerden biri hem döküm saçımsın hem de bana yardımcı olmuyorsun diyorsa burada ayrı ayrı ele alınması gereken iki problemden söz ediliyor demektir. Bunlar ayrı ayrı ele alınarak hedef küçültülmeli ve çözümün yolu açılmalıdır. Ortada bir problem varsa eşler birbirlerini değil problemi hedef almalıdırlar. Bu durumda her iki tarafta birbirleri üzerinde değil problem üzerinde yoğunlaşır ve çözüm üretmenin gerekliliğine inanırlar. Her çıkan problemde problemi tartışmak yerine eşler birbirlerinin varlığını, birbirlerinin karakterlerini, birbirlerinin huy ve zevklerini tartışmaya başlarlarsa... Problem çözülmüş olmaz, aksine çözümsüzlüğe mahkum edilmiş olur ve üstüne üstlük yeni problemler çıkar. Bazı kimseler problemi çözmeyi değil tartışmayı kazanıp haklı çıkmayı hedeflerler. Eşler arasında böyle bir amaçla yapılan tartışma, iletişimin kopmasına kadar varabilecek kötü sonuçlar doğurmaya adaydır. Cedelci biri olmayınız, insan birçok konuda tartışmacıdır buyurur Kur'an. İnsanın tabiatında bu vardır fakat tabiatta bulunan bu güdüyü kontrol altına alıp hayırda yarışa kanalize etmek de irade sahibi her insanın becerebileceği bir durumdur. Tartışılmayacak konuları tartışanlar tartışılması gerekli problemlerde kavga etmeye başlarlar. Dikensiz gül istemeyiniz çünkü olmaz. Ve gülü seven elbette dikenine de katlanmalıdır. Eğer gülünü seviyorsanız ve sevginiz karşılıksız sevgi ise sevdiğinizin dikenine katlanmaktan da ayrıca zevk alırsınız. Fakat kimse sizden dikeniniz dese dikenini de sevmenizi isteyemez. Haddi zatında sevdiğiniz gülün dikenine katlanmaktan haz almak sevginin zirvesi, dikenini de sevmek sevginin ise tutkuya dönüşüp gören gözü kör etmesidir. Karı koca ilişkisi yakın ilişki türlerinin başında gelir. Yakın ve sürekli ilişkilerde mutlaka problemler, pürüzler ve anlaşmazlıklar çıkar. Asıl olan problemsiz, pürüzsüz olmak değil, çıkan problemleri kırıcı olmadan tartışmayı bilmektir. Tartışmayı çatışmaya dönüştürmemenin yolu, öfkenizi dindirmeden harekete geçmemektir. Tartışma iki çeşittir. Yapıcı tartışma, yıkıcı tartışma. Yapıcı tartışma, hoşlanmadığımız bir şeyi eşimize belli etmek ve bunu yaparken ölçülü davranmaktır. Bunu yapmadığımızda kendi kendimize yabancılaşırız. Eşlerin hoşlanmadıkları halde, hoşlanmış gibi, sevmedikleri halde sevmiş gibi ya da sevdikleri halde sevmiyormuş gibi, beğendikleri halde beğenmiyormuş gibi davranmaları kişiyi kendisine karşı yabancılaştırır. Kendisine karşı yabancılaşma gittikçe diğerine karşı yabancılaşmayı da ...beraberinde getirir. Tartışmanın yapıcı olabilmesinin temel iki şartı karşılıklı iyi niyetle güvendir. Bu iki şart varsa o tartışma yapıcı tartışma olma şansına sahiptir. Eşler birbirinin paratoneri olabilmelidir. Bilindiği gibi paratoner yıldırımları üzerine çekerek onların başkalarına zarar vermesini önler. Yıldırımlar paratonere zarar veremez çünkü onun toprak hattı vardır. Paratoner üzerine çektiği yıldırımı toprağa verir. Tıpkı bunun gibi eşler de birbirlerinin negatif enerjilerini çevreye zarar vermeden soğurmaya çalışmalı, Kur'an'ın ifadesiyle birbirleriyle sükunet bulmalıdırlar. Eşler mümkün olan her yolu deneyerek tartışmadan muhatabının kaybederek çıkmasının önüne geçmelidir. Eşler arasında tartışmayı birinin kazanması diğerine kardan çok zarar getirebilir. Bazen kazanılmış bir tartışmanın bedeli, tartışmayı kaybeden eşin yüreğinin yaralanması, kişiliğinin zedelenmesi, onurunun kırılması ve hatta sevginin, sevgisinin ve saygısının kaybolması pahasına olabilir. Böyle bir tartışmanın galibi, tartışmadan kazançlı çıkmadığını, aksine kaybettiğini anlamalıdır. En başarılı tartışma, her iki tarafında kazançlı çıktığı, öğüt alıp öz araştırı yaptıkları bir tartışmadır. Şahsiyeti öldürmeyiniz. Eşlerin yapabileceği en büyük hata birbirlerinin şahsiyetini hedef almalarıdır. Bu kişinin bindiği dalı kesmesidir. Çünkü en yüksek insani ilişki güçlü şahsiyetleri olan iki insan arasında kurulur. Şahsiyeti zayıf yarım insanlarla güçlü ve tam bir ilişki kurmak mümkün değildir. İşte bu nedenle Karı koca birbirlerinin şahsiyetini sürekli takviye etmeli, her iki tarafta muhatabının kendine güven duygusunu artıracak şekilde davranmalıdır. Ev hanımlığı bilgi ve beceri isteyen ayrı bir uzmanlık alanı olarak görülmeli. Ev hanımı olmak, hiçbir şey olmamak olarak algılanmamalıdır. Ev hanımlığını bir meslek olarak telakki etmenin gereği ev hanımlığına evlenmeden önce hazırlanmak, ve evliliğe hazırlıklı girmektir. Ev işlerinde beceri gösteren hanımların, yuvanın huzur kat sayısını yükselten taraf oldukları unutulmamalıdır. Evlilik ilişkisi daha başında karşılıklı ezme, adam etme, dersini verme, kırma ve küstürme üzerine kurulursa, eşlerin ilişkileri daha başlamadan bitmiş demektir. Eşlerden biri ne kadar iyi tartışılırsa, o kadar doğru yapılacağı kanaatindeyse, hem kendisine hem muhatabına kaybettireceğini şimdiden söyleyebiliriz. Tartışmayı tatlıya bağlama görevini üstlenen evin yapıcı öznesi olmayı hak etmiş demektir. Eşler birbirlerini sürekli başkalarıyla kıyaslamamalıdır. Özellikle erkekler hanımlarını anneleriyle, kadınlar da kocalarını babalarıyla kıyaslamaktan şiddetle kaçınmalıdırlar. Evlilik sadece iki kişinin ilişkisi değil, iki ayrı ailenin İki ayrı çevrenin birbirleriyle ilişki kurmasıdır. Aileleri ve çevrelerini birbirlerine yaklaştırma rolü evli çiftlere düşmektedir. Evlilikte nasıl olsa evlendik anlayışı, çantada keklik anlayışına zemin hazırlar. Bu anlayış bir kere yerleşti mi evlilik fosulleşmeye başlamış demektir. Artık karşılıklı düzeltme hakları kullanılmamaya başlar. Yanlışlar katlanarak sürer. Fosilleşmiş bir evlilikte insan-insan ilişkisi ot-çöp ilişkisine dönüşür ve evlilik insanın sırtında atılması mümkün olmayan bir kambura dönüşmüştür. Geçimsiz kadın yoktur sevgili dostlar. Ancak kadını anlayabilen ve idare edebilen bir erkek gereklidir. Geçimsiz erkek yoktur değerli hanımlar. ...eğer erkeği anlayabilen... ...ve idare edebilen bir kadın... ...varsa... ...dünyanın en azılı... ...katillerinin... ...diktatörlerinin... ...ve canilerinin dahi... ...uyumlu bir aile kurabildiklerinin... ...örneklerine rastlıyoruz tarihte... ...bunun sırrı... ...bu tür canileri... ...dahi idare edebilen... ...kadınların... ...varlığında aranmalıdır... ...ve... Sözlerime burada nokta koyarken, hepinizin evlerinin birer cennet, o evin içerisinde yaşayanların yaşayan insanların o evin hurileri ve gılmanları olmasını temenni ediyor, mutlu bir yuva diliyorum.